Birinci misakın sorumluluğu bu e, fıtraten dünyaya gelirken sahip olduğumuz değerlerin sorumluluğu birinci misak çerçevesi içerisindedir. Bunun için dün attığımız başlığı tekrar bunun üzerinde tekrarlarsak insanoğlunun fıtratı, tabiatı garizatul fıtriye diyoruz biz buna bir Rabbin varlığını bir yaratıcının varlığını kabul edecek istidat ve kabiliyet üzere yaratılmıştır.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 koruyamadığı bir ortamda olsa yine okulluk eylemini en adından bir totemin karşısına gidip takdim ediyordur. Sergiliyordur. Neden? İnsan bir kul olarak yaratılmıştır. İstese de istemese de. Hoşuna gitse de gitmese de insanoğlu tav'an ve kerhan. İstede ister istemez kuldur. İstemesi hayrınadır. İstememesi de ona bir e, selamet getirmiyor.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 bir başka ilahın kulluğunda ancak kendisini tatmin edebilme yolu bulmuştur. Hatta İslam'ın ikinci misak devresinde de sabahleyin Talha'nın sohbetindeydi. Geçmişte alalet fırkalarını anlatırken onlarda bile Allah'a korkarak kullukla severek kulluğu ayırt edemezsen iki ilah çıkıyor. Geçmişte Savaş tanrısı, aşk tanrısı, bereket tanrısı hep ayrı ayrıydı. Neden? insanlar korku ile sevmeyi tek ilahın kulluğunda toparlayamadıkları için. Ve Allah'ın dışında da hiçbir ilah yoktur ki korku ile sevgiyi aynı ilahın kulluğuna takdim edebilesin.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 mücehhez olarak gelişimiz sabahki derste de dediğim gibi her insan Allah'ın buyurduğu gibi feelhemaha fujurahha ve takvaha Allah her nefse itaatini isyanını ilham etmiştir diyor. Ne anlama gelir dedik sabahleyin? Bunun başındaki de gitti. Vicdan. İzmirliler birisi daha gitti sizden dernekten. Ha. Ben burada. Ha, bunu anlattınız değil mi? Bu vicdandır.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 Ne zaman başlar? İki şartı var. Bir Akıl ve balık. Akıl ve olmasıdır. Bunu anladınız? Balık olma belli, önemli değil. Erkeğin ve kadının buluga ermesidir. Hangi yaşta? Bilir. Yaş tahdidi var mı? Yok. Yok. Bizim memleketimizde 10-12 ile 15'tir. Yemen'e, Ekvatorda doğru gidiyor 8 ile on arasıdır. Bu ne anlama gelir? En basit tarifiyle. ...fıtri değerlerle... ...ne anlama gelir? Ne anlama gelir Hakan? Değişkenlik gösterdi. Ne anlama gelir Abdülhalim? O yaştan itibaren artık... ...kulluk borcumuzu yerine getirmeye... ...birinci yani bir sakinin... ...sorumluluğunu almamız. Heh. Bundan önce... ...ya sorumlu tutulacağımız şeyleri... ...bu ana kadar öğrenmiş olmamız... ...gerekmez mi? Evet. Asıl bu şimdi...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 Ben bunu kendi çocuğumda denemişimdir. 2 senede verilen bir şey 3 seneye yaydıysan bu toplumun gençliğine kıyıyorsun 3 sene. 14 milyon ilkokul çağında çocuğumuz olduğunu biliyor musunuz? ile çarptığınız zaman 42 milyon sene eder bu. Dünyanın yaratılışını hipotezlerle ölçecekleri yerde şu kaybettikleri seneler hesaplasınlar daha akıllı davranmış olurlar. Ne demekmiş demek ki buluğa erme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 Biz toplumun ifsadını değil, toplumun salahını istiyoruz. Allah'ın dini de bu değerler üzere zaten kurulmuştur. Değerleri korumakla hareket etme, etmekle biz olunmuşuzdur. O zaman bu sorumluluğu bir çerçeve dahiline aldığınızda, bence ne kadar tevhidin üzerinde duruyorsak, ne kadar imanın üzerinde duruyorsak, fıtratın üzerinde durmamız evla neye benzer biliyor musunuz? bir binanın temelleridir fıtrat. Fıtrat bozuldu mu? Fıtratın selimliği gitti mi? Sabahleyin 3 merhalede bir ifade zikrettim. Neydi? Selim bir fıtratla ancak Abdülalim Selim bir la ancak salih bir iman ha? Sahih bir iman gerçekleştirebiliriz. Sahip bir imanla da ancak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 İkinci misaktır deriz. O zaman okun birisini bitirdik. ikincisine geçtiğimizde başlıkta iman diyoruz. İmanın kelime anlamı ile ıslahı anlamını derslerden dinleyen var mı? Dala. Tabi. Dala bile şimdiye kadar bunları dinlememizde size hoş görülür. Kim kaldı İzmirli? Tamamdır. Ben İzmirli'sin dernekten değilsin. Nedir? Güven teslim olmak, teslim, olmak. teslim olmak. güven teslim. İnan. İnan. Neymiş lugat anlamı? El iman kelimesinin lugat emine kelimesinden müştaktır. Emine ise nedir? Güvende olma, emniyette olma. Aynen Emine Zeyd'un dediğimiz gibidir. Evet. Bunu anladınız mı? Ha, Bunu geçişli yapmak için lazım bir fiildir. Geçişli yapmak için, bunu belki anlamayacaksınız birkaçınız müstesna. Geçişli yapmak için e, Sülasyül Mezitlerin birinci nevinin birinci babına götürürsün. Orada ne yapıyorsun tala? Bir oradaki ziyadelik hemze midir? Sulasül Mezitlerin birinci nevinin birinci babının alameti ne? Muhammed. Ve an yekuna ma'dehu ala arba'ati ahrufin bi ziyadeti elhamzati fi Doğru mu? Önüne bir hemzenin geldi, doğru mu Tala? Ne oluyor bu sefer? İki hemze yan yana geldi mi? Birisi elif'e çevrilir, met olarak kılınır. Amene denilir. Bu da müteddi bir fiil olur. Ne anlama gelir? Wa amenehum min hauf Onları korkudan emin kıldı anlamındadır. Bu bizi bir yere kadar alakadar eder, gerisi istemez. O zaman ıstilahi anlamına geldiğinde bunun anlamı tasdik, yani yalanlamanın zıttıdır deriz. Doğru mu, Abdülalim? Evet. Yalanlamanın zıttı. Buna delilimiz ne? Yusuf suresindeki ayeti kerime, tövbe suresindeki ayeti kerime, aynen. Yakup Aleyhisselam Yusuf'u çocuklarıyla yolladığında götürdüklerinde onlar yaptıkları hileyi yapıp geri geliyor. Tabi Kur'an okuyorsunuz değil mi? Ne dediğimi anladınız. Geri gelince işte ne, işte Yusuf'u eşyalarımızın başında bırakmıştık oynarken. Yani oynasın diye geldik baktık Yusuf'u kurt yemiş. Babalarına Yakup Aleyhisselam'a bunu deyince Yakup Aleyhisselam onlara nasıl bakıyor? İnanmıyor. Zaten diyorlar çocuklar وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِنْ لَنَا وَلَا كُنَّا صَادِقٍ Zaten biz doğru da söylersek sen bizi tasdik etmezsin, yalanlarsın. Demek ki imanın ıstılahi anlamı tasdiktir burada. Bunu anladınız. Daha bunun gibi "La تَعْتَفِرُوا lan نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَ اللّٰهُ akbarikum." Hiç özür beyan etmeyin. Allah sizin hilelerini bize haber verdi. Biz size inanmayız, tasdik etmeyiz.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 Aynen sabahki çizdiğim şemayı çiziyorsunuz. Onun üstüne el imanı diyorsunuz. Altına imanın tarifini, lügat ve ıslahı geliyor. Onun altına bir çizgi çizip üç ok çekiyoruz. Birinci okun altına ne diyoruz? Tasdik. Et tasdiku bil kalbi. Tasdik. Et tasdiku bil lisan, tasdik. et tasdiku bil cevari. Yani kalple tasdik, dille tasdik ve cevari azalar ile tasdik diyoruz.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 Bakıyorsunuz iyi bir Kur'an okuyucusu okuyucusu iseniz dilden iman etmemiz istenilirken bizden bak ne diyor şimdi Kur'an'da. Ve minen nas men yekulu amennâ billâhi ve bil yevmil bi İnsanlardan öyleleri var ki Allah'a ve ahiret gününe inandık diyorlar ama onlar inanmamışlardır. Az önce deyin ki Allah'a inandık sözüyle Bunların arasını nasıl birleştirirsiniz? Tastik etmemişler. Tastik etmemişler. Göttü. Hayır. Ne anlama gelir? İlk yani. anlamanız gereken ne? Birincisinde, قُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ Yani bunu dille tasdik etmek gerekir. Deyin ki Allah'a inandık. Yeterli değil. Dinle. Ama Allah'a inandık diyorlar. Bu insanlar. Ahirete inandık diyorlar. Ve وَمَهُمْ بِمُؤْمِنِينَ Onlar inanmamışlardır aslında deniyor. Ne anlama geliyor Bunu söylemek yeterli değil, iman, bakın Demek ki bu dili geçersiz kılan bir şey var geçerli kılan bir şey var ki o yerine getirilmedi değil mi evet. Demek ki yalnız başına bizden istenilen dillen söylemek değil sadece dillen söylemek yeterli olsaydı Allah' ve ahiret güne inandık dedikler halde neden onlar inanmamışlar denilirdi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 Tamam, Şimdi dille tasdik önde. Ama bu dille tasdik illa geçersiz değil. Bununla başlar ama bununla yetinilmez. Bu ifadeyi anladın mı Talha? La ilahe illa Allah'la başlar. Allah'a inandımla başlar ama bununla yetinilmez. Bunu anladınız mı? Onun için Allah'a inandım sözünden sonra birisi bununla yetinirse aldanıyor. Bunun lazımları var. Ha bu söz illa mı değersiz? Usame'nin öldürdüğü adam olayını hatırlıyor musunuz? Evet. Usame birisi Müslüm'deki iman basında, Buhari'de, iman basında geçen hadis-i şerifte birisi tam Usame o adamı öldürecek kılıcı kaldırmış. Evet. Adam la ilahe illallah diyor. Buna rağmen adamı öldürüyor Usame. Olayı biliyor musunuz? Evet, evet. Ha, gelip rahatsız oluyor. Allah Resulü'ne bunu anlatınca Allah Resulü bunu onun aleyhinde büyütüyor. Sen, la ilahe illallah diyen birini mi öldürdün? Usame diyor ki ey Allah'ın Resulü bunu korkudan dedi. Hakkımda o kadar bunu büyüttü ki Allah Resulü keşke o güne kadar Müslüman olmasaydım dedim diyor. Usame'nin ifadesi. Usame bu. Keşke o güne kadar Müslüman olmasaydım. Yine böyle olunca ey Allah'ın Resulü korkudan dedi. Bari kalbini yarsaydın. Yani kalbini mi yardın ki bildin diyor. O adam hakikaten normalde korkarak dedi değil mi? Bir adamın tam ensesinde kılıç iniyor. Lay lay lay Allah dedi. Niye der? Korkudan da dese o söze bir ihtiram var. Saygı var. Kalbini yarmadın çünkü onun. Hangi kasıtla dediğini bilmiyorsun. O zaman buradaki hüküm ne? Biz duygularla hareket edemeyiz. Hislerle hareket edemeyiz. Duygumuza göre birisine hüküm veremeyiz. Bizim için ölçü ve kaide önemlidir. Evet. Kalbini mi yardın? Hüküm zahire göre. Kalbini mi yardın? Bari kalbini yarsaydın diyor. Bu söz en azından korkarak da desem onun canını kurtarmaya yeter. Bu, bu sözün değeridir. Ama hiç kimse bu söz sonuna kadar yeterli demek değildir. Bunu anladınız. Ha, o zaman bizden dille inandım sözü isteniliyor. Ondan sonra Hucurat suresindeki ayeti getiriyoruz. Bunu Türkçe söyleyecek var mı Cafer? Aklında değil hocam. Tabii aklında, aklında değilmiş bunun. Tevhidi niyeti niye bıktık deniliyor ama değil mi? Yok, Bunu bu kadar abi. dinlediysen bilmen gerekmez mi Necmi? Türkçesini söyle Hucurat'taki getirdiğimiz delilin. Zira Zira daha, iman daha. Da hala iman kalmayacak Güzel. Evet. Ne dediler münafbedeviler? Biz iman ettik. Dediler. Dillen dediler mi? Evet. Allah ne diyor? Kul, Muhammed ki onlara lem tu'minu Siz inanmadınız. Adamlardan Allah'a inandık deyin deniliyor. İnandık diyorlar. Allah diyor ki Muhammed ki onlara siz inanmadınız ama, olağanın kulu İslam'na ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. Ne anlama geliyor çocuklar? Siz mümin değilsiniz ama Müslümanınız diyebilirsiniz. İslam dairesine girdiniz fakat daha İslam'ı çenik. Ah. Biz Müslüman İslam'da iman hep aynı an. Demiyor muyuz bazen? Şey, siz inanmadınız de onlara, daha inanmadınız ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. İnanmadan Müslüman olmak ne anlama gelir tala Neden demiyorum bak. Burada anlamanız gereken şey, siz inanmadınız deniliyor. Biz inandık demelerine rağmen ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. Ya hocam. Çünkü ben ne bileyim? Cevarihle ne yaptılar hiçbir ameldir. Yok, izaa gitmeyeceksin. Bu ne anlama gelir? Davranı Demek ki hocam. her zaman Müslüman olmak yetmiyor. Mümin de olmak gerekir. Hem mümin hem de Müslüman. Bak ne diyor Allah. Ya eyellezine amenu. Hmm. Evet. Ya eyellezine amenu ve takullaha hakka tuqati.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 Ne anladınız çocuklar? Ha, siz dinlemeyin dersleri. Ebu Said İzmir'e gelir misin ders yapmak için? Ulan ne boşuna mazot yakmaya geleyim ben buraya? Benim anlattıklarım fayda vermiyorsa neden çocuklar? Herkes buraya konuşmuş olmak için dinlemiş olmak için gelmiyoruz değil mi buraya? Siz herhalde işinizi gücünüzü bırakıp buraya dinlemiş olmak için gelmiyorsunuz. Ben de size sırf konuşma arzumu tatmin etmek için gelmiyorum. Bu yaptığımız hareketten karşılıklı bir şeyleri verip almamız gerekir. Devamında diyor ki وَلَمَّ يَتْخُلَ الْا۪يمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ Çünkü sizin imanınızın geçersiz sayılış sebebi nedir? Zira daha hala kalbinize iman girmemiştir. O zaman tasdik neylenmiş? Dillen ve kalplendir. Azalara geldiğinizde azalarla tasdik bu ne anlamda? İbn Kayyım'ın verdiği örneği hatırlayan var mı derslerden? Hadi Necmi. Yangınla ha? ilgili Bu meseleyi en güzel anlatan İbn Kayyım'dır rahim Allah. Nedir o Cafer? Sen gelme haftalık derslere biraz zor geliyor. Abdülhalim? Nerede? Gazi nerede? Esas çarpılacak birisi var. Hiçbir gazin yerle benim He? Tala. İbn Kayyim'e verdi örneğine. devam Sen dur. Bak şimdi bu gol atmaya çalışıyor kale dibinden. İbn Kayyim diyor ki, siz bir mecliste oturur olsanız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 Kur'an diyor ki Yahudiler, Hristiyanlar Muhammed'i oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlar. Bu ne anlama geliyor? Nese ben Muhammed Abdullah'ın, o da Abdülmuttalib'in, o da Kureyş'ten falan diye nesebini mi biliyorlardı? <gülüyor> Muhammed'in Nebi olduğunu mu? <gülüyor> Muhammed'in Nebi olduğunu biliyorlardı. Ama tek itirazları neydi? <gülüyor> Neden beni İsrail'den birine değil de okuma yazma bilmeyen bir topluluktan birisine verildi? Yahudiler soru soruyorlar, Bukhari Müslüm'de, iman Basri'nde cennet ehlinin yiyeceğini, çocuğun ana karnındaki, jennarindeki oluşumunu hatırladınız mı? Evet. Bunu sana kim haber verdi diyorlar? Siz sorduğunuzda ben bunu bilmiyordum, bana namus, Cibril haber verdi. O olmasaydı o bizim düşmanımızdır. Kur'an okuduysanız, Yahudilerin bir Cibril Mikail düşmanlığı var. Tamam. Evet, bu da burada bitsin. 요